Devram olarak bidat, şeriata ters düşen ve onda bir fazlalık sebep olan bir şeydir. Kifidat'ın temeli, peygamberimizden ve ondan görüp duyan ashabın haber vermesinden, onun yaşamasından sonra ortaya çıkan dinle alakalı, Allah'ın ve Resulünün izin vermediği dine yapılan ilaveler anlamında Kullanılır, ve her bidat dinden bir şeyi çöküp atar, izale eder, en azından bir sünneti, bazen de dinin ibadet konusunda bir farzı, hatta bazen imani bir esası değiştirir, tahrif eder, onun yerine uydurma bir uygulamayı, düşünce ve anlayışı din olarak, ibadet olarak onun yerine geçirir, bir alternatif gibi olur. O yüzden çok mu? Çok tehlikelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tehlikeyi şöyle ifade eder. Dinde sonradan ortaya çıkan her şey bidattır. Her bidat dalalettir. Dinden bir sapmadır, sapıklıktır. Ve her sapıklık dalalet insanı ateşe sürükler der. Bu hadis-i şerif Müslim'in Ebu Davud'un, Nese'inin, İbn-i rivayet ettiği bir hadistir. Mesela Müslim, Cuma babında, 43 nolu hadisinde e, bu rivayeti e, kaydeder. Diğer hadis kitapları da bu hadisi e, sahih bir rivayet olarak e, e, kitaplarına geçirmiştir. Dolayısıyla çok önemli genel bir tanım. Maalesef bu genel tanımı, alimlerin bir kısmı bu hadisteki vurguları önemsemeden bu evet bazı bid'atların dalalet olmadığı hatta güzel olduğu gibi hadisin ifadesinin dışında bir değerlendirme yapmışlardır. E, hadisi tekrar mal olarak okumak istiyorum. Dinde sonradan ortaya çıkan her şey bid'attır. Ve her bid'at da dalalettir. Sapıtlıktır. Dinden bir sapmadır. Ve her sapıklık insanı e, ateşe sürükler. Küllü bid'atun dalale ve küllü dalale finnar. Yine başka bir hadis-i şerif bid'at konusunda bu işin ne kadar tehlikeli, ne kadar vebelli olduğunu çok net bir şekilde ifade eder. İnsanın dinden çıkmasına, bütün ibadetlerinin geçersiz olmasına sebep olacak çok ciddi bir manevi cinayet olduğu hadis-i şerifte çok net olarak vurgulanır. Allah Resulü İbn-i rivayet ettiği hadis-i şerifte, Allah bid'at sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, infakını yani hayır yoluna harcamasını, şahitliğini kabul etmez. O, bilat sahibi, kılın yağdan çıktığı gibi dinden çıkar, buyurur. i̇bn Mazen'in mukaddimen numaralı hadisinde, bu e, kötü bir hadisi olarak yer alır. Dolayısıyla bilat sahibi bir kimsenin, namazını da, orucunu da, haccını da, diğer İslami faaliyetlerini ve ibadet yüzünden yaptıklarını da Allah kabul etmez ve o kimse kılın yağdan çıktığı gibi cinden çıkar buyrulur. Bu kadar tehlikeli ve imandan da ayırıcı olan bid'at konusunda Müslümanların tabi olarak çok duyarlı olmaları, hassas olmaları gerekir. Bid'atı eğer bid'at kapsamına girme ihtimali varsa şüpheli olan bid'at olma ihtimali olan hususları bile çok tehlikeli bir zehir gibi kabul etmeleri ve kendilerini cehenneme sürükleyecek bir yaklaşım olarak vurgulamaları gerekir. Halbuki ibadet kastıyla, sevap kastıyla, iyi niyetle nice insanlar bid'atlara sarılmakta ve Allah'ın Kur'an'ında öğretmediği, Resulullah'ın uygulamadığı ve tavsiye etmediği nice sonradan ihraç edilen şeyleri Din diye, ibadet diye, sevap diye insanlara takdim edilmektedirler ve insanlar da iyi niyetle bu tür yanlış şeyleri e, sevap zannıyla yaparak ahiretlerini mahvedecek, dine ilavelerde bulunacak, e, dinin bazı esaslarını da e, tahrif edecek yaklaşıma e, sebep olabilmektedirler.